modern bilimin kurucusu olarak e, anılıyor. E, gerçekten de öyle. Ama bir taraftan da Newton'in bir doğa filozofu olarak ele almanız gerekiyor. Çünkü, e, hatta şöyle diyebiliriz, son büyük doğa filozofu Newton'da diyebiliriz. Çünkü Newton'dan sonra artık doğa felsefesinin e, temel kavramlarının terk edilmeye başlandığını ve pozitif bilimlerin aktif bir şekilde ele alınmaya başladığını görüyoruz. Ee, ...son doğa filozofu, e, ilk büyük fizikçi de diyebiliriz inimizden. Peki bu doğa felsefesi ya da doğa filozofları deyince aklımıza ne gelecek? Doğa felsefesi deyince aklımıza ne gelecek? Ee, antik çağdan beri, yani ilk filozoflardan biri, felsefenin temel dallarından biri... ...doğa felsefesi, temel olarak e, Fizik dediğimiz... Ee, varlığın hareketiyle, varlığının değişim ve dönüşümünün koşullarıyla uğraşıyor bu filozoflar. Ee, ta Millet felsefesinden, yani Fel-Esnam temel olarak bütün filozofların temel sorusu, varlık, varlığın değişiminin, dönüşümünün doğası nedir, ciheti nedir şeklinde bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Ee, burada... Aslında bilimsel bir tartışma ile sürdürmeye çalıştığımızda ilk ele alacağımız isim belki de büyük isim Aristoteles. Aristoteles'e baktığımızda, Aristoteles'in e, sistematik bir şekilde hareketin ne olduğunu, değişimin dönüşümün ne olduğunu anlatmaya çalıştığını e, ve bunun da bilimsel olarak ifade edilemeyeceğini tartıştığını görüyoruz. E, özellikle fizik kitabında temel olarak bu konularla uğraşıyor. E, Aristoteles'e göre hareket, aslında iki türlü oluyor. Bir, ay altı. Yani dünyadaki hareket, bir de ay üstü. Yani dünyanın dışındaki hareket olarak iki ayrılıyor. Aristoteles'e göre dünyadaki hareket, aslında temelde her varlığa bir hareket ettiricinin etki ederek gerçekleştirdiği bir hareketlenme. Yani, mesela bir taşı atıyorsunuz, orada bir fiil gerçekleştiriyorsunuz ve taş bu fiil sonucunu da hareket ediyor. Ee, yani her zaman faili olan bir şeyden söz ediyoruz burada. Ee, bu ayaltı dünyanın Aristoteles'e göre dört tane katmanı var. İşte yer var, yerin üstünde su var, suyun üstünde hava var, havanın üstünde ateş var. Dolayısıyla aslında bütün varlıklar kendi ait oldukları alanları, doğru bir eğilim içinde. Yani bir taşı attığınızda taş zorunlu olarak yeniden yere kavuşmak istiyor. Yani yere düşmek istiyor. Veya bir ateş yaktığınızda ateş havadan daha hafif olduğu için ateş yukarı doğru yanıyor. Dolayısıyla aslında hareketin doğasını Aristoteles varlığın kendi ereğine doğru bir eğilim üzerinden açıklamayı tercih ediyor. Ayüstü dünyada ise başka bir kural geçerli. E, buradaki hareket ise aslında e, dairesel bir hareket. Ve bu hareket e, bir şekilde bir hareket ettirici tarafından e, bir noktada verilmiş ve sonsuz bir şekilde süre bir hareket. Yani bu gezegenlerin hareketini örnek veriyor gezegenler bir noktada hareket ettirilmiş ilk hareket ettirici tarafından ve ...sonsuza kadar o hareketlerini kesintisiz bir şekilde sürdürecekler. Dolayısıyla şimdi Harsustoteles burada e, mesela işte bir taşın atıldığında neden yere düştüğünü... ...veya gezegenlerin neden sürekli aynı şekilde döndüğünü, güneşin neden sürekli işte doğup attığını bir şekilde açıklıyor. E, ve bir evren tasarımı sunuyor bize. Bu evren tasarımında e, merkezde dünyanın olduğu... Etrafında işte güneşin ve gezegenlerin döndüğü bir evren tasarımı. Ee, daha sonrasında bu evren tasarımı biraz daha kusursuzlaştırılıyor. Bu Ptolemayos diye bir e, bilim adamı tarafından diyelim ya doğa felsefeci tarafından. Türkçe'de Batlan Rüste diyorlar <gülüyor> bu Ve yaklaşık 14. yüzyıl, 15. yüzyıla kadar bu evren tasarımının temel olarak e, düşünceye egemen olduğunu görüyoruz. Şimdi burada önemli bir şey var, bu ilk hareket ettirici dediğimiz şey aslında Aristoteles'in cisimlerin neden hareket ettiğine dair verdiği cevabın odak noktası. Ve bu ilk hareket ettirici dediğimiz şey aslında Hristiyan kozmolojisinin de merkezinde olan bir şey. Yani aslında Tanrı. Aristoteles kendisi Tanrı demese de daha sonra bu Tanrı'ya dönüşüyor. Dolayısıyla aslında Tanrı tarafından bir ilk hareket veriliyor ve bu ilk hareket sonrasında kozmolojik düzen kusursuz bir şekilde sürekliliğini devam ettiriyor. peki burada işte bu ilk hareket ettirici dediğim şeyin ötesinde tabii bunu birazcık daha felsefi olarak tartışırsak bir telos kavramının devreye girdiğini görüyoruz. Yani bir erek kavramı, bir amaç kavramı. Yani bütün varlıkların aslında hareketinin özünde bir amacı vardır. Hiçbir hareket amaçsız değildir Aristoteles'e göre ve daha sonrasındaki Kristian Kozmariusine göre. Ee, dediğim gibi bu e, daha sonrasında bir şekilde değiştiğini görüyoruz. 1400lerin ortasında, yani 15. yüzyılın ortasında ilk defa Kopernik ile birlikte buna dair e, düşüncemizde bir dönüşüm oluyor. Bu dönüşüm birçok anlamda önemli. Çünkü Kopernik aslında e, gözlem yaparak bazı sonuçlara ulaşıyor. Ve bunun sonucunda da şöyle bir iddialı bulunuyor. Diyor ki, gezegenlerin hareketini e, temel olarak Aristoteles'in dediği şekilde ele aldığımızda bir düzensizlik var. Yani gezegenlerin karmaşık bir şekilde hareket ettiği gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Yani dünyanın merkezde olduğu bir şeyde e, kozmolojide ...gezegenlerin hareketlerini kusursuz bir şekilde ifade etmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla diyor, dünyayı aslında güneşin etrafında dönen bir sisteme oturtursak... ...aslında sistem daha kusursuz işlemeye başlıyor. Dolayısıyla matematiksel olarak bize, e, ya da matematik değil, geometrik olarak bize... ...daha kusursuz bir evren tasarımı sunuyor, diyor. Şimdi e, bu iddia aslında temelde çok basit bir iddia gibi geliyor yani işte gözleme dayanan işte elindeki o matematiksel şablonu ya da geometrik şablonu bir şekilde tutarlı hale getirmeye çalışan bir bilim adamının çabası gibi geliyor ama aslında çok büyük bir devrime yol açıyor. Biz buna ne diyoruz? Kopernik devrimi diyoruz. Kopernik devrimi özellikle 15. yüzyılın ortasından belki de 17. yüzyıla kadar birçok alana yayılmış bir düşünsel devrime dönüşüyor. Eee Nedir bu? Aslında gözlemcinin içinde bulunduğu koşulların böyle bir araştırmada, herhangi bir araştırmada hesaba katılması gerektiği olur. Yani gözlemci, şimdi daha önceki örneklerde böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani gözleyen ya da deneyimi yaşayan bir öznenin içinde bulunduğu koşulları göz ardı edilerek çizilmiş bir ta evren tasarımının veya bir varlık anlayışının aslında bizi yanılttığının farkına varıyor Kopernik. Ve mesela Kant, e, işte 17. yüzyılın, 18. yüzyılın önemli filozoflarından biri olan Kant, bunu çok önemsiyor. Ve diyor ki, e, aslında düşünsel anlamda en büyük devrimi, belki de Kopernik yaptı. Çünkü Kopernik, e, düşüncenin, kendisini gerçekleştiren öznenin ya yani yargıyı veren öznenin içinde bulunduğu koşulları hesaba katılmadan çizilen bir şeyin e, sistemin sorunlu olduğunun farkına vardık. Dolayısıyla kendi teorisinde de aslında kendisini de Kopernik devrimi bir şekilde devam ettiren felsefenin yeniden tanımlanmasında bu ilkeyi e, devreye sokan bir isim olarak öne çıkarıyor. Ve Dolayısıyla burada aslında artık Evreni anlamak, öznenin bir faaliyetine dönüşüyor. Yani şimdi temel olarak e, biraz felsefeyle uğraşanlar bilir. felsefenin temel sorunu aslında nedir? Hakikatle uğraşmak. Yani var olanların e, gerçekliğine biline ulaşmak, onların gerçek bilgisine ulaşmak. Ama şimdi bu koşulları tamamen değiştiriyor. Çünkü o gerçeklik sizin içinde bulunduğunuz koşullara göre zaten değişiyor. Dolayısıyla bu değişme durumunu, bu koşulu ortadan kaldırmanın yolu ne? Aklınız aracılığıyla doğanın kendisine yasalar koymak. Ve aslında Kopernik tam da bu noktada bu yasaların koyulabileceği şeyi yaratmış oluyor. Koşulları ortaya koymuş oluyor. E, bu yasa kavramı önemli. Özellikle şimdi Newton söz konusu olduğunda yani doğaya insanın kendi aklıyla koyulan e, ...keşfettiği yasaları koyabiliyor olması çok önemli bir sıçrama bunda. Yani gözlemcinin, gözlemci biz oluyoruz burada, gözlemcinin içinde bulunduğu koşullar... ...onun dünya ile kurduğu ilişkiyi ancak bu yasalar aracılığıyla bir kesinlik olarak bize sunabilir. Ee, Kokhane'nin iki tane temel iddiası var. Yani demin dediğim gibi. Birincisi diyor ki gezegenlerin yörüngeleri elips şeklindedir. Kusursuz bir yuvarlak değildir respektresinin dediği gibi. Bunu gözlemle oluşuyor. Bu da onların aslında diyor birden fazla aslında şeyinin olmasından kaynaklı. Çünkü bir elips çizebilmek için birden fazla odak noktasına ihtiyacımız vardır. Merkeze ihtiyacımız vardır. Birincisi bunu çıkarımını yapıyor. Dolayısıyla diyor... Dünyanın bunlardan biri olduğunu kabul edebiliriz. Ama aslında temel olarak sadece dünyanın etrafında bunların döndüğünü söylememiz doğru değil. Diğeri de böyle bir koşul bize şunu dayatır. Yani bir mantıksal çıkarım olarak dünya aslında galiba evrenin merkezi değildir diyor. Ee, daha sonraki sıçrama e, ya geçmeden önce aslında bu... Bu kırılma niye gerçekleşiyor? Yani düşüncede niye böyle bir e, kırılma oluyor bir anlık? Belki bunun üzerine biraz düşünmek gerekebilir. E, özellikle 15. yüzyıl sonrasında Avrupa'ya baktığımızda tamamen bir dönüşüm çağı olduğunu görüyoruz. Yani birçok alanda birçok değişiklik meydana geliyor ve bunları aslında hepimiz biliyoruz işte. Liseden beri bunu bir şekilde bize anlatıyorlar işte. Yani Rönesans, işte, hareketleri, reform hareketleri, aydınlanma vesaire çok açık bir şekilde var ama belki çok kabaca özetlemek gerekirse bir iki şeyi öne çıkarmak mümkün. Bunlardan bir tanesi bence toplumsal hayatın artık daha maddi bir şekilde düşünülmeye başlanması. Yani artık kutsal olanın birazcık daha rafa kaldırılıp insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin biraz daha e, sözünün geçmeye başlaması. Bunu sağlayan şey ne? Aslında sermayenin içim değiştirmeye başlaması. Çok işte kabaca söylemek gerekirse. Yani e, işte artık o tipik işte üretim-tüketim sisteminin başka bir şeye dönüşmeye başlaması, dolaşımın bu üretim-değişim sistemini çok ağır bir e, parçası haline gelmeye yani çok baskın bir parçası haline gelmeye başlaması, işte burjuvaların özellikle artık toplumsal hayatın e, yükünü çekmeye başlaması, yani sermaye bir şekilde e, gündür-gündür gümbür geliyor diyelim, böyle bir e, güce sahip olmaya başlaması. Dolayısıyla e, işte politik hayatta da aynı değişikliklerin meydana gelmesi, işte soydan gelen kralların işte artık yavaş yavaş ortadan kalkıp yeni devletlerin kurulmaya başlaması. İşte mesela mesela Macieli'nin prensinde ne diyor Macieli? Işte, ben yeni prenslere nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyorum. Yani artık böyle hayatın kendisi değişmeye başlıyor. E, bunun bir uzantısı olarak Avrupa'da bir reform süreci başlıyor. Reform süreci kilisenin egemenliğinin sorgulanmasına yol açıyor. Mezhepler arası çatışmalar, işte kutsalların kutsallara saldırıyı beşru hale getiriyor. Bir sürü şey var. Bunların hepsinin etkisi yavaş yavaş kendini bu bilimsel, felsefi çalışmalarda da göstermeye başlıyor. Mesela bir iki örnek vermek gerekirse, işte ilk isimlerden biri Thomas Hobbes. Mesela Newton'un da çok önemsediği bir isim. Hobbes diyor ki Aristoteles hep yanlış okumuşuz. Aristoteles'in bize fizik bilimi olarak anlattığı şeyi biz işte kutsal bir şeymiş gibi, bir metafizikmiş gibi anlamışız. İşte e, oraya kendi tanrımızı yerleştik, adamın ne dediğini anlayamamışız. İşte Bacon'a bakıyorsunuz, Bacon diyor ki tıpkı diyor işte ana yırlardaki o iç bükü, dış lükey aynalar gibi yamuk bir beynimiz var. Dolayısıyla baktığımız şey yamuk görüyoruz. Dolayısıyla Yargılarımızda dolayısıyla yamuk. Onu düzeltmenin yolu diyor. İşte Descartes e bakıyorsunuz diyor, felsefe tamamen diyor bir şey söylenemeyecek şeyler söyleme aracına döndü diyor. Yani işte saçma sapan şeyleri ben felsefe yapıyorum dediğinizde insana kabul ediyor. Dolayısıyla bir şeylerin değişmesi lazım. Dolayısıyla bu süreçlerin hepsi bir arada bir şey yaratıyor. Yeni bir olanak yaratıyor aslında düşünceyi. Burada Lafı çok uzakmayayım. Belki en temel, belki şey, hmm, söylenecek şey, artık felsefenin o klasik hakikat arayışının yerini bir kesinlik arayışına bırakması Yani artık peşine düştüğümüz şey hakikatin kendisi değil, varlığın aslında ne olduğuna dair bir şey değil. Onun e, kesin olarak ne olduğuna dair yargı verebilme e, potansiyelimiz. Ve burada da ne öne çıkıyor? kesinlikle uğraşan filozofların en başından beri kullandığı araçlar geometri ve aritmetik. Dolayısıyla yaşamın kendisini, varlığın kendisini geometrik ve, hakik şey, geometrik ve aritmetik olarak nasıl açıklayabiliriz üzerine insanlar kafa yormaya başladı. Bizim konumuz bağlamında burada bu çabayı gösteren belki de en önemli isim Kepler. Kepler 16. yüzyılın sonlarına doğru işte yazan bir adam. Ve Kepler'in temelde şöyle bir iddiası var. Diyor ki, Tanrı evreni matematiksel olarak yaratmıştır. Dolayısıyla doğru bir matematiksel yöntem aracılığıyla evrenin evrenin bütün gizemini ve Tanrı'nın bütün kudretini bir şekilde kavrayabiliriz. Evren kavranabilir bir şeydir. Dolay ve bu da matematiksel olarak kavranabilir bir şeydir. Ve bu yolda da kendisi ne kadar bu söz konusu matematiği geliştiremese de bazı teskiklerde bulunuyor. Bazı bu kesinliğe dair yasalar ortaya koyuyor. İlk şöyle bir iddiası var. Diyor ki eğer diyor gezegenler güneşin etrafında dönüyorsa bunun bir nedeni olmadı. Dolayısıyla buradan şu sonuca varabiliriz. Gezegenlerin güneşin etrafında dönmesi güneşteki bir güçten kaynaklanma. Güneş bunu sağlıyordur. Öncelikle Böyle bir tespiti var. Ardından da kozmolojik gizem diye bir alan metninde kendince belli yasalar ortaya koyuyor. Bunlardan ilki şu. Gezegenlerin, gezegenlerin yani bu arada yıldızlardan bahsetmeyeceğim. Yani gezegenlerden bahsediyoruz. Gezegenlerin ee, o zaman da güneş vardır ve güneşin etrafında bir elips görüngede gezegenler dönerler. İkinci iddiası şu. Bir gezegen güneşe ne kadar yakın salıyor, o kadar hızlı döner. Yani güneşe yaklaştıkça gezegenlerin ivmesi artar. Bu da bir tespit. Bir de üçüncü tespiti var. ki gezegenlerin diyor güneşin etrafındaki dönüş periyotlarını matematiksel olarak hesaplayabilirsek onların güneşten uzaklıklarını da hesaplayabiliriz. Dolayısıyla aslında elinde ee, bu hesabı yapabilecek araçlar olmadığı halde e, mesnel bir şekilde rasyonel olarak bir yargılar bütünü meydana getirebiliyor Ketler. Bu anlamda Ketler çok önemli bir film. Yani kendinden sonrakilere e, tam da bu şey e, uzay matematiğinin yolunu açıyor. Yani matematiksel bir uzayın varlığının yolunu açan adam. Dolayısıyla e, bu anlamda Belki de e, Newton'ın en çok etkilendiği isim Kepler'dir diyebiliriz. E, ardından bir de bir figür daha var. Onu da çok kabaca bahsetmek gerekir. Newton'ın öncesinde. O da hepimizin bildiği Galileo biliyorsunuz. Galileo ne yapıyor işte bu kendinden önce aslında birçok insan bu Demin de saydığım isimler gibi birçok insan dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ve güneş merkezli bir işte e, evren tasarımını ...dile getirirken, bu adam bunları dile getiriyor ve bir sürü şeyle karşılaşıyor. İşte İngilizce tarafından yargılanıyor, işte ee, her ne kadar işte idam edilmese de ölene kadar ev aksın tutuluyor falan. Neden bunun başına bu geliyor? Çünkü bakıyorsunuz, M.Ö. 300 yılından beri aslında birçok adam... ...güneş merkezli bir evren tasarımına sahip. Bunlara niye böyle bir şey oluyor da e, Galileo'ya olmuyor? Galileo aslında burada şöyle bir şey yapıyor kilisenin, yani Katolik Kilisesi'nin temel iddialarını sorguluyor. Yani diyor ki, sizin diyor işte Aristoteles'ten aldığınız şablona göre evreni açıklamanız saçma artık, yani bunu bırakın. Böyle bir iddiası. Artık bırakın. Çünkü bunun böyle olmadığını artık biliyoruz. Ve diyor, e, güneş, yani güneş merkezli bir evren fikri Hristiyanlıkla aslında çelişmez. Dolayısıyla temel olarak Krisen'in iktidarını doğrudan sorguladığı için bu kadar sorun yaşamış bir adam. Bir de şöyle bir iddiası var. Diyor ki, biz diyor sürekli Tanrı'nın amacını sorguluyoruz aslında böyle bir şey yaparak. Yani kendi kafamızdaki Tanrı'nın evrene dair ereksel amacıyla uyumlu bir kozmolojik tasarımda direterek aslında Tanrı'nın amacını da sorguluyoruz. Bunu da bırakalım. Biz çünkü o bizi aşacak bir şey, bunlarla uğraşmayalım. Biz fa, fail neden, yani bunların neden döndüğüyle, yani veya nasıl döndüğüyle ilgilenelim. Yani aklımızın sınırları içinde bunların nedenlerini açıklamaya çalışalım. Bir, bir iddiada bulunuyor. Dolayısıyla e, şimdi saydığımız isimler işte gerek Kepler, gerek Galileo, gerek e, Kopernik. Bunlar aslında Newton düşüncesinin temel olarak e, zeminini hazırlayan isimler. Ama aslında başka bir adam daha var. O da e, 16. yüzyılın, 17. yüzyılın yani tam böyle içinde kalan bir filozof olan Descartes. Descartes aslında tam da bu e, düşünce geleneğinin, yani hareketin ve Evreni matematiksel olarak açıklanabilmesi fikrini bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor. O da nasıl oluyor biliyorsunuz e, kendisi zaten analitik geometrinin kurucusu yani bu e, Hint-Arap aritmetiği ile bu, bu e, Yunan geometrisini birleştirip e, geometrik figürlerin aslında aritmetik olarak ifade edilebileceği matematiksel olarak ifade edilebileceği bir sistem kuruyor. Ve bu sistem aracılığıyla e, evrenin nasıl işlediğini de hareketin nasıl e, mümkün olduğunu da anlatmaya çalışıyor. E, çok e, şey detaya girmeden sadece bir iki şey söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Descartes'e göre aslında evren sonsuz bir uzamdan meydana ediyor. Tekil bir uzam. Ve bunun içindeki farklı var olanlar ...bu farklı güçler tarafından... E, ...bükülmesiyle meydana geliyor. Yani bunu mesela devasa bir çarşaf gibi düşünebilirsiniz. Ve bu çarşafın farklı yönlerden gelen doğrusal... E, ...güçler aracılığıyla, etkiler aracılığıyla... döküldüğünü düşünün. İşte o dükümlerin kendisi her bir var olanı temsil ediyor. Dolayısıyla aslında evrendeki sonsuz çeşitlilik... ...en temelde bu sonsuz sayıdaki doğrusal gücün çakışmasıyla meydana geliyor. Yani aslında yapmaya çalıştığı şey, daha böyle açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, kendi bulduğu analitik düzlemin içinde var olanları ve hareketi ve uzaydaki düzeni açıklayabilmenin yolunu bulmak. Yani kendi analitik sistemine uygun bir evren tasarımı sunuyor bize. Ve diyor ki e, bu öyle bir şeydir ki işte birçok o sayısız derecede, bu diferansiyel etki dediği şey, diferansiyel e, güç bir araya gelir. Tek tek nesneleri meydana getirir. Ve mesela bu gezegenler söz konusu olduğunda o uzam üzerinde girdaplar meydana gelir. Ve bu girdapların etrafında dönen işte o elips e, şeyler vardır. İşte orada elipsler ortaya çıkar yani ve burada işte gezegenlerin daha büyük kütleler etrafında nasıl döndüğünü açıklar. Diyor. çok e, Aslında bir yanıyla karmaşık, bir yanıyla da çok fantastik bir şey var. E, varlık anlamışı var. E, elindeki araçlarla evreni matematiksel olarak anlatmaya çalışıyor ve bu konuda da kendi çapında başarılı oluyor. İşte Newton aslında biraz buradan sonra e, mevzuya dahil. Newton'a göre aslında Descartes e, ...tatmin edici bir şey ortaya koyamıyor. Çünkü birincisi şu, Descartes'e göre aslında evren... ...büyük bir saat gibi işleyen makine, yani mekanik bir düzen. Tanrı tarafından zamanında kusursuz bir şekilde yaratılmış... ...ve bu sistem bir şekilde işlemeye devam ediyor. E, Newton'a göre birincisi bu çok tutarlı bir bakış açısı değil. Çünkü e, evrenin böyle mekanik bir düzeni olduğunu söylemek... Tanrı'yı birazcık hafife almak oluyor. Tanrı sanki evreni kusursuzca yaratmış, sonra çekilip gitmiş ve bir saatçi olarak tasarlanamaz diyor. Evren, evrenin her yerinde tözsel olarak varlığını sürdüren bir şeydir Tanrı diyor. İkincisi de, elimizdeki araçlarla, diyor Descartes açısından, evreni anlamaya çalışmak aslında idealistçe bir bakış açısı. Yani elindeki matematiğin imkanlarının el verdiği ölçüde evreni şey yapamazsın, oraya sıkıştıramazsın. Burada çünkü gözlem yaptığımızda tutarsız birçok şeyle karşılaşıyoruz. Keza Descartes mesela kendi sisteminde dünyanın dönmediğini iddia ediyor. Çünkü o sistemde dünyanın dönmemesi gerekiyor. Ee, ve diyor ki asıl sıkıntı elimizdeki matematiksel araçların yetersizliği. Dolayısıyla e, tamamen belki de bir rastlantı sonucu, bu konular üzerine çalışmıyor çünkü Newton. Newton aslında bir matematik profesörü ve ...20'li yaşlarının başında, optik üzerine çok önemli başarılar elde etmiş bir bilim adamı. Bir arkadaşının ondan talebi üzerine, yani gezegenlerin neden yörüngeleri elimsidir sorusuna matematiksel bir model çıkarabilir miyiz acaba? Descartes'inkinden farklı olarak bunu acaba başarmak mümkün müdür gibi bir soru üzerine bu konuyla ilgilenmeye başladığı söyleniyor asıl araştırma bunlardan biri değil yazdığı bu Principia isimli yani işte matematik kitabında evreni anlamak için ya yani evrendeki düzeni anlamak için öncelikle ona uygun bir matematik geliştirmemiz gerektiğini ve bunun için de temel kabullerimizi ...sorgulamamız gerektiğini söylüyor. Ee, bir cümle okuyayım isterseniz. Oradan çevirdim. Zaman, uzay, mekan ve harekete... ...herkes çok aşina olsa da... ...bu niteliklerin genellikle yalnızca algılar üzerinden tanındığı bir gerçektir. Ve bu durum, bu kavramlara yönelik bazı önyargılarımızın da kaynağıdır. Bu yüzden söz konusu nitelik mutlak ve göreli olarak... E, ...birbirinden ayrılmalı... ...doğru, açık ve matematiksel olarak yeniden düşünülmelidir. Yani aslında yapmamız gereken, öncelikle buna uygun bir matematiğin olanağını bulmak. Ve bu çalışmalarla başlıyor. Birkaç ay içinde de bunu çözdüğü söyleniyor, bilim tarihi kitaplarında. 3 ay gibi kısa bir süre içinde bu kalkülüs kübüs denilen, yani doğanın matematiksel olarak ifade edilebileceği ...ya da fiziksel nesnenin matematiksel bir dile çevrilebileceği bir yöntem geliştiriyor. Ee, ve bu yöntemi geliştirirken de aslında en temel şeyi e, odak noktası çekim kuvveti. Çekim kuvvetini bularak e, ki bu ya da bu yasa diyeyim çekim yasasını bularak bu çekim yasası aracılığıyla aslında evrendeki e, devinimin nasıl gerçekleştiğini ben tutumda e, herhangi bir fiziksel nesnenin hareketinin nasıl olduğuna dair modellemeler ortaya koyabilir hale geliyor. Yani aslında çok büyük bir devrim gerçekleştiriyor. Dediğim gibi doğrudan çalışma alanı olmamasına rağmen çok da kısa bir süre içinde e, öyle bir şey yapıyor ki, bütün dünyayı değiştiriyor. Yani bizim bütün fizik dünyaya bakışımızı tamamen yeniden e, biçimlendiriyor. E, bu yasalardan bahsettiğimize gerek yok. ...bu yasalardan bahsetmemize gerek yok. Ee, ama burada önemli olan şey şu... ...yani Newton öyle bir yasa... ...koyuyor ki... ...yani bulmaktan ziyade koyuyor ki... ...çünkü baştan da dediğim gibi... ...Kopernik'in yani bir parçası olarak aslında yasanın... ...temel olarak bizim tarafımızdan... E, ...varlığa koyulan bir şey... ...ya da varlığa dayatılan bir şey olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani Newton bu yasayı buluyor yani. E, çünkü nesnenin bir hakikat olarak nesne değil, bir kesinlik olarak nesne ile ilişki kurduğumuz için öyle bir şey yapıyor ki, bir elmanın ağaçtan düşüşünden, ki onun için sürekli anlatılan o hikayede olduğu gibi, bir elmanın ağaçtan yere düşüşünden tutun da, ayın neden dünyanın etrafında böyle kusursuz bir şekilde döndüğünü düşmeden, aynı yasayla açıklayabiliyor. Dolayısıyla aslında çok büyük bir şey başarmış oluyor. Bununla e, yani nasıl özetleyebiliriz bir cümleyle? Aslında bütün fizik dünyanın akıllı açıklanabilir olduğunu aslında bize gösteriyor. Dolayısıyla felsefenin kadim sorularının hepsi bir şekilde boşa düşündüğü. En başta dediğim gibi Aristoteles'in e, işte bir taşın yere ait olduğu için yere dönmek istemesi veya işte bir gezegenin hareketinin belirsiz bir zamanda bir ilk hareket ettirici tanrı tarafından başlatılıyor olması gibi tekil nesnelere ait tekil varlıklara ait açıklamalarının hepsi boşa düşüyor. Çünkü her şeyi açıklayan tek bir yasa var artık elimizde. Dolayısıyla burada bunu e, buna uygun ya bu yasaya dayanan bir matematik bütün fizik dünyayı bize açıklayabilir. noktasına geliyoruz artık. Yani bu bu anlamda artık Doğa pilot, şey, felsefesi dediğimiz şeyi bir şekilde ne yapıyor? Askıya alıyor çünkü Doğa felsefesinin sorularına ve o sorulara gelecek cevaplara herhangi bir ihtiyacımız kalmıyor. Neyle uğraşıyoruz artık? Fizik bilimiyle uğraşıyoruz. Dolayısıyla artık fizikten bahsediyoruz. Ee, bunu aslında biraz şöyle de özetleyebiliriz yani başka bir dille Doğa felsefesi bize temelde şu soruyu soruyordu isimler neden hareket eder? Bir taş attığında niye gider? Ay dünyanın etrafında niye döner? Veya dünya güneşin etrafında niye döner? Vesaire vesaire vesaire. Ama aslında sorunun kendisi böyle sorulduğu zaman eninde sonunda bir elekselliğe çıkar. Yani eninde sonunda bunun bir yerine bir tanrı iliştirmemiz gerekir. Bir tözsellik iliştirmemiz gerekir. Bir önceden planlanmış işte bir mekanizma olduğunu söylememiz gerekir vesaire baştan beri söylediğim gibi. Bunların hepsini askıya alan başka bir soru var artık Newton'la birlikte. O da nedir? Nasıl sorusun? Ay dünyanın etrafında nasıl döner? Bir taşı attığında nasıl gider? Veya nereye kadar gider? Veya nereye düşer? Dolayısıyla sorunun kendisi ve bütün varlıklara artık atfedilebilecek bir sorunun kendisi doğa felsefesinin buradaki temel iddialarını otomatikman geçersiz sıkılmıştır Yani bundan sonra artık felsefenin ee, bir işi var mıdır, yok mudur? Bu ayrı bir tartışma konusu. Söz konusu mevzu ile alakalı. Ama fiziğin artık doğduğunu ve fizik dediğimiz şeyin de fiili olarak işlediğini kabul etmemiz gerekiyor. E, peki bunu yaparken aynı zamanda ne yapıyor Mesela fizik nesneleri artık onlar neyse o olarak değil. Yani mesela şu bardak neyse o olarak değil. Bu bardağa bir x olarak, bu kalemi bir y olarak, beni bir z olarak ele alıyor. Dolayısıyla hepimiz aslında bir matematiksel denklemin bir parçası olarak görebilir hale getiriyor. Dolayısıyla mesela hareketi açıklarken işte bir şeyin hareketini açıkl, bir x'in hareketini açıklarken o x'in bir araba olması o bir roket olması, o X'in bir kurşun olması bir şey değiştirmiyor. Sonuçta hepsi aynı şekilde hareket ediliyor. Dolayısıyla belki burada da daha sonra tartışılabilecek bir şey çıkabilir. Yani tek tek nesnelerden ziyade her şeyin hemzemin haline geldiği bir dünya sunuyoruz. İyi, ben burada da oraya bırakayım. Oradan sonra konuşuruz. Teşekkürler. Filmin bıraktığı yerden ben devam edeceğim ama ee, şimdi ben e, Newton'a daha çok odaklanacağım. Burada şöyle bir şey anlatılıyor. Newton nerede doğdu? Hangi kasabada doğdu? Doğunca annesi ne yaptı? Bu çok e, kötü bir... E, daha doğrusu işte İngiltere'nin kuzeyinde biliyorsunuz e, 17. 18. yüzyıl e, veba, kolera, salgınları vesaire falan filan var ve e, çok ciddi hastalıkların, işte e, daha doğrusu ne diyeyim koruyucu sağlık hizmetleri diye bir şeyin olmadığı bir dönemde yoksul bir insan. Doğuyor. Üç yaşındayken baba, daha doğrusu doğ, doğduğu an babası ölüyor. Doğduğu zamanlarda işte öncesi sonrası bilmiyorum. Sonra işte üç yaşındayken annesi başka birisiyle evleniyor. Dolayısıyla bu çocuk haliyle ebe e annesinin ebeveynlerinde kalıyor falan filan. Sonra on yedi yaşındayken Cambridge'e gidiyor okuyor. Hikaye böyle anlatılıyor. Ama anlatılma biçimini dinlediğinizde ağlarsınız. Yani lütfen bu linklerin hepsini sizinle paylaşabilirim. Zaten girince de Görürsünüz e, bu şeylerde bir ağlama ses tonuyla ile birlikte Newton'ın bu yaşadığı hayatın abartılı bir şekilde Mesela başımıza geldi Aziz Sancar'ın hani işte Mardin'in bilmem ne köyünde doğmuş olması, Türkçe bilmesi, bilmemesi Mesela de iyi konuşamıyor Aziz Sancar. İngilizce bilmiyor demiyoruz. İyi konuşamıyor çünkü ana dili Arapça adam. Adam Türk'üm Türk'üm diye bari 9 yaşında öğrenmiş Türkçe'yi yani. Zaten dolayısıyla Türkçesi de anlaşılmıyor. Amerika'da kaldığı için değil, ana dilden koptuğu için uzatmayalım hikayeyi. İnanılmaz derecede bizde tarih anlatısı, bu Atatürk olur, Aziz Sancar olur, o olur, bu olur, Bora olur, Ayşe olur, Fatma olur. Genelde mitleştirme yer alıyor. Bu işte Türkiye'deki şey kavrayışların tamamında bu var. Ee, bir mitleştirici bir hikaye var. Mitleştirmek ne demek? Tarih dışı kılmak. Bir insanı ölümsüzleştirmek istiyorsanız, ona müdahale edemezsiniz, asla eksiltemezsiniz, asla çoğaltamazsınız. O kendisinde bir şey zaten ve dolayısıyla mitleştirdiğimiz bir şey kahramana dönüşüyor. Ve hayatımızda genel olarak bütün işleyiş tarzı bu. Dolayısıyla Newton'la ilgili bu şey eğer e, tabii ki çok kötü oldu ama yani buradaki bunu dinleyin lütfen. Ben burayı kapatayım. Şu linklerin tamamı, Newton kilometre taşları, bu beş dakikalık bir şey, matematik hikayeleri. İşte Isaac Newton dahi ve dindan. Ha. İkinci kompartıman, e, şey, kimdir bilimsel şeyler falan, buralarda daha çok Nifton'ın bir dahi olduğu ama bu dahinin Tanrı'yı reddetmediğini ve sürekli Tanrı'yı kanıtladığı anlatılmaya çalışılıyor. Yine bu şeylerde, yani birinci kompartıman TRT'de bu anlatılıyor, sürekli yani kütle çekim yasası nedir? Hiç yok. Efendim mesela kalkülüs nedir? Yok. Ama elma düşüyor. Elma niye düşüyor? Elmayı nasıl kavramış? Elmayla ilgili bir hesabı var mıydı? Yani ya da adamın kitabının adı ne? En başta söyledim. Kitabın adı Genel itiraz, genel şer. Neye işaret ediyor? İşte arkadaşımız anlattı. Dekarta koyuyor. Çünkü onun uzay ve zaman kavrayışının köşesekliğine itiraz ediyor ve başka bir şey yapmaya çalışıyor. Ya da Kepler, Copernicus işte bir şeyler anlatmışlar. Uzay hakkında ya da işte Güneş Sistemi hakkında bunu düzeltiler, bir takım eklentiler yapıyor. Var olanı düzeltiyor. Dolayısıyla bir şey ekliyor ve çıkarıyor. Ama bizimkiler nedense bilim diye anlatılan bu programlarda ya e, mütleştirme yapıyorlar. Newton'un hayat hikayesinin zorluğuyla ilgili olarak. E, yine e, çok ünlü bir sıkıntı vardır. Genelde Darwin, Einstein hepsi için söylenen bir şeydir. Asperger e, sendromu denilen. Mesela bu e, İngilizce şeylerde de var, linklerde de var, onları da sunacağım Dünyadaki e, nasıl kavranıyor sunarken ama orada bir artık iş bittikten sonra bu kadar e, Newton hakkında konuştuk ya bu adam nasıl bir adamdı diye soru en sonunda sorulan bir soru ve orada Asperger Sendromu'da bir tür sosyal bozukluk otizm ama otizmin başka bir boyutunu içeren bir şey e, burada gördüğünüz gibi ...dahi ve dindar, Newton Tanrı'nın iradesi, i̇şte, bilim tarihindeki en büyük bilim insanlarının Isaac Newton... ...ya yani neyse işte buradakilerde bir tanesi o İngilizce olanı, Young Turks'ün yaptığı hariç... ...diğerleri iki şeye odaklanıyorlar, dahilik ve dindarlık. Temel derdimiz bu. Yoksa kütle çekim kanunu ne işe yarıyor, kalkülüs neye yaradı, neden kalkülüsü bulmuş... ...ya da bunu kalkülüs niye geliştirmiş, bununla ilgili bir şey yok. Dolayısıyla ben dedikodu programı dememin sebebi bu. Yani başlangıçta yazı yazmaya ya da buna, buna doğru eğilim gösterirken aslında amacımız e, böyle bir şey değildi. Peki dünyada Newton, yani ben bu şeye hazırlanırken bunların hepsini izlediğim için aynı zamanda sizinle de paylaşıyorum. BBC'den işte National Geographic TV'den ya da işte ona benzer Halifak sisteminden bir şey var. E, e, İngiltere'de, Londra'da Önemli Royal Society'nin işte Newton e, e, seminerlerini düzenleyen bir yer. Bu inanılmaz bir link. Orada bir sürü tartışmalar yapılıyor. Girip bunların hepsinin YouTube'daki şeyler var. Ne, ne, neler tartışılıyor? Bir de Newton e, MMS Project ya da MMS e, Project'te baktığımızda orada da bir yıl Newton'la ilgili tartışma var. Düşünün bakın, bakın. Şurada ben e, prensip ya matematikte üzerine tartışma var. Yani adamın kitabını alıp önce kitabı tartışıyor. Kitap ne anlatıyordu? Yani dünyadaki kavrayışla bizim kavrayışımız bu. Onların TRT'si bizim, pardon, onların e, TRT'si BBC, bizim TRT'miz TRT. Aramızdaki fark bu. Biz 5 dakikalık programı yapıyoruz. Adamlar 55 dakikalık program yapıyorlar. Yetmiyor. 5 tane Newton hakkında birbirinden farklı şekilde yapılmış şeyler var. Dolayısıyla, burada da şeyler var ama şeyin sesi olmadığı için gösteremiyorum. Detaylara girmeme gerek yok. Dolayısıyla dedikodu varsayımı, bilim tarihi ve bilim felsefesinin dedikodu şeklinde üretiliyor varsayımını Newton ölçeğinde zannedersem bir kanı düzeyinde gösterebildiğimiz zannediyorum. Yani zannediyorum çünkü bu alana hakim değiliz, bilgimiz yok. Feminin de bir çok şeyi yok, benim de geçmişimiz yok. Biz Newton'u daha çok Kant üzerinden öğrendik. Yani felsefeden geçti. Şimdi ben burada e, Newton hakkında. Feminin üstünden atladığı, bana bıraktığı şeyi, Newton'un bilimsel üretimleri, ki dediğim gibi şeyi, teoloji alanında yaptıklarını bırakıyorum bir kenara. Newton'un işte mektuplaşmalarını da bir kenara bırakıyoruz. İki alanda Newton'un bizi ilgilendiren kısmı, modern bilimin kuruculuğuyla hepsi eşdeğer, eşdeğer ölçülerde önemli konular bunlar. Biri birini reddeden değil, biri birini besleyen bir şey. İki tane şey var, bir tanesi fizik alanında, bugünkü fizik alanında sınırlandırıldığı için biri mekanik, biri optik alanında yaptıkları, bir de matematik alanında gerçekleştirdikleri. Şimdi fizik alanında gerçekleştirdikleri, yani mekanik daha doğrusu alanında gerçekleştirdiği iki tane önemli, ne diyelim, yasa çalışması var. Biliyorsunuz yasa arkadaşlar, bir Fehmi, koperni anlatırken söyledi. Kopernik devriminin felsefede ve modern dünya algımızdaki en büyük etkisi nedir? diye sorulduğunda şudur. Özne-nesne ilişkisi bilmenin kendisini tarif ederken kullandığımız bir şey. Aslında Kopernik'e kadar biz nesnelere göre, nesne neydi diye düşüne düşüne, nesneye göre öğrenmeye, bilmeye nesneyi deşifre etmeye çalışıyorduk. Ve bunun nesnenin kendisinde olduğunu zannediyorduk. Deşifre ettiğimiz her şey. Oysa Kopernik dedi ki Hayır, bu öznenin kendi bilişsel süreci. Yani dolayısıyla özne nesneyi bilir. Nes, öznenin kendisinin evrensel olarak var olan bir şeyler olmalı. Hepimizin paylaştığı evrensel olarak var olan bir şeyler olmak, Bunun aracılığıyla biz nesneyi biliriz. Dolayısıyla bu sonra değişti, başka bir hal aldı. Şimdi bu yasa dediğimiz mevzu artık bizim açımızdan, burada o, e, modern bilimin kuruluşunda yasa denilen şey, fiziğin kendisiyle birlikte özellikle Artık biz doğaya baktığımızda bizim bilme koşullarımıza bağlı olarak doğanın dilini deşifre ediyoruz. Doğayı deşifre ediyoruz, onu dile kavuşturuyoruz. Karşımızda bir uğultu var. Doğa dediğimiz şey uğuldayan bir şey. Vın, vın, vın diye vızıldıyor ve biz bakıyoruz. Bunu ancak bir yasa, yasayı bulabilmemiz için de bizde olanın hareket etmesi gerekir. Hareket etmesi ancak bizim o şeye müdahale edebileceğimiz düşüncesiyle mümkün. Yani biz doğayı kavrayabiliriz düşüncesi bir yasa üretmemize yol açıyor. Aksi taktirde biz yasa üretemeyiz. Ancak o yasanın bir neyi oluruz? Epikür'ün dediği gibi söyleyelim. Kendi kaderini, yaratma cesaretini gösteremeyenler ancak kaderin parçası olurlar. Dolayısıyla nesnenin bir parçası olursunuz. Ancak siz onun dilini çözdüğünüzde onun ona bir yasayı... Yanlıştı, doğruydu. Yani ona şerh düşme ve onu geliştirme şansınız olabilir. Şimdi geçelim. Bunu biraz daha içerden bakalım bu bölümlemeyi. Newton fiziği dediğimiz bir şey var. Bu aşıldı aşılmadı tartışmalarının, işte kuantumun geliştirilmesiyle ilgili yani özellikle 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında gelişmiş olan fizikten dolayı Newton fiziğinin artık akışkanlar mekaniği, Newton'ın akışkanlar mekaniğinin sona erdiği falan söyleyelim. Bakalım sona mı ermiş? Ya da bu akışkanlar mekaniği niye anlatıyor? Şimdi e, Newton'un fizikini e, iki tane kompartmanı var, biri mekanik, biri optik dedik. Mekaniğinin de iki kompartmanı var, bir hareket yasaları var, bir de kütle çekim yasası. Aslında bunlar biliniyor, kütle çekim yasası değil ama hareket yasaları biliniyor. Ancak bunlar formüle edilebilmiş değiller. Yani e, Feninin anlattığı gibi sayısal olarak. İspatlanamamışlar. Böyle bir şey olabilir. Eliptik bir yörüngede dönüyor olabilir dünya. Ama sayısal olarak nasıl analiz edeceğiz? Dur analiz edemedik gibi bir kafa karışıklığı var. Dolayısıyla bunlar bilinmiyor değil. üç tane hareket yasası var. Newton'a göre. Diyor ki tüm cisimler bir kuvvet etkisi tarafından, Ha pardon bir de başa döneyim. Burada söylemem gereken şey şu. Modern düşüncenin temel e, refleksiyonu, temel eğilimi, temel düşünce eğilimlerinin temelinde, en temelinde yatan şey nedir? diye sorduğumuzda, yani Descartes'ı, Kepler'i, Kopernikus'u, Machiavelli'yi, onu, bunu, şunu birbirine bağlayacak olan şey nedir? Şudur arkadaşlar, artık stabil bir dünyada yaşamadıklarını kabul ediyorlar. Stabil, durağan bir dünyada değiliz. Hareket eden bir dünya var. Daha doğrusu her şey hareket halinde, ve biz bu hareket edenin hesaplamasını yapabilir miyiz? Soru bu. Newton'un fiziğinin temel problemi bu. Newton'un fiziğinin temel problemi değişim nasıl hesaplanabilir? Mekaniği de bunu yapıyor, optiği de bunu yapıyor, matematiği de bunu yapıyor. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Yani bunu hesaplayabilmenin yolu da modelleme. Yani bir gerçeklik var, akışıyor bir şeyler var. Ona uygun bir model geliştireceğiz. Ama modeli fiziksel olarak birleştirmek başka bir şey, matematiksel olarak birleştirmek başka bir şey. Dolayısıyla yani aklımızın ucundan şunu geç, şunu çıkarmayalım. Modern dünya değişimi anlamaya çalışan dünya ve bu değişimi bulmak istiyor. Yani daha doğrusu değişimi her aşamada kavramanın yolunu arıyor. Bütün bu çile, bütün bu saçma sapan, karma karışık ifadeler, sembollerin hepsi aslında bu düzeni anlamak için kurulmuş olan şeyler. Yani fizik Dünyadan kopmak için değil, bizzat yaşamın kendisine odaklanmak üzere kurulmuş olan bir şey. O yüzden harekete odaklanıyoruz çünkü cisimleri tanımamız lazım. Cisimleri bilmiyorsak biz de bir cisimiz, düşüncemiz de bir cisim. Nasıl bir cisim ama? Bunu kavrayabilmemiz için gerekli olan bir şey. Eylemsizlik birinci yasa. Tüm cisimler bir kuvvet etkisi tarafından durumunu değiştirmeye zorlanmadıkça düzgün doğrusal hareketini veya durağınlığını koruyor. Yani bir şey hareket halindeyse, eğer ekstra yeni bir kuvvet gelmediyse hareketine devam eder. Tabii ki sürtünmesiz yüzeyde. Ona hayır diyen bir şey yoksa o devam eder. Hızını devam eder. Ya da duruyorsa durmaya devam eder. Buna eylemsizlik yasası adı veriyor. Aristoteles, Maotuzu, i̇bn Sina, Galileo, Descartes bunları mesela söylemişler ifade etmişler. Burada şu, kuvvet eşittir e, kütlemiz ve kazandığımız ivme. Eğer e, kuvvet sıfırsa ivme de sıfır. E, dolayısıyla duranlığımız devam ediyor. Ya da hareketimiz neyse ona devam ediyoruz. Dediğim gibi sürtünmesiz şeyde. İkinci yasa ivme yasası. Bu iki, ivme yasası bir cisminin momentumundaki değişim, momentum, momentum dediğinden şey Hareket miktarındaki değişim, cisim üzerine uygulanan itme, hareket ettirici kuvvet yani, ile orantılıdır ve itmenin uyguladığı düz doğru boyunca meydana gelir. Dolayısıyla burada bir takım karma karışık, sizin yani fizik ve matematik bilmeyenler için belki biraz karışık olacak ama çok basit bir şekilde ben buraya yazdım. Bir kütle, Sabit kütleli ise işte buradaki değişim f eşittir m a şeklinde ya da değişken kütleli ise bu f kuvveti artı değişme yani işte bir yakıtlı roket atıldı diyelim roketteki yakıt azalıyor işte ama başlangıçta o yakıt vardı vesaire falan bununla ilgili bir şey değişken kütleli olan şey yani korkmayın bunlara girmeyeceğiz ben de zaten çok bildiğim şeyler değil ama e, yani düşüncenin ne kadar inceldiğini fiziğin nasıl ortaya çıktığını kavramak açısından önemli üçüncüsü de Işık hızına yaklaşan hızlarda ki bu ışık hızı e, biliyorsunuz e, 19. ve 20. yüzyılın nasıl problemi ışık hızına yaklaşan hızlarda hız çünkü burada çok önemli ivme olduğu için fiziksel olayları açıklamak için Einstein'in özel görelilik kuramı kullanılıyor. Normalde ivme ile ilgili, hareketle ilgili, momentumla ilgili, itmeyle ilgili bütün problemlerde Newton fiziğini kullanabilirken ışık hızına ulaşan e, hızlarda ise özel görelilik teorisi devreye giriyor. Dolayısıyla Newton'a bir şerh düşmüş oldu. Yani o da şerh şudur, ışık hızına yaklaşan hızlardır. Newton'ın fiziğinin üçüncü yasası, hareket yasası, etki tepki yasası. Her kuvvete karşılık her zaman eşit ve ters bir tepki kuvveti vardır. Veya iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetler her zaman eşit ve zıt yönelindir. Yani bunu da zaten e, bu üç yasayı yani Belki liseden, belki işte e, hazır okuduğunuz bilim dergileri varsa oralardan biliyorsunuz. Bunlar çok e, temel düzeyde 3 e, yasa. E, ve Newton'ın 3 hareket yasası halen geçerli midir sorusuna da şöyle bir cevap veriyor e, bilim insanları. Bu üç yasa gündelik hayatımızda, aslında gündelik hayatımızda Newton'in bir dünyada yaşıyoruz. Newton geçerli. Ama çok küçük ölçeklerde, yani çok küçük ölçek denilen şeyin atom altı dünyasına gittik. Protonlar ve nötron, nötronlar arasındaki ilişkilerde. Mesela proton ve nötron işte birbirini, daha doğrusu iki proton çekirdeğin içinde duruyor. İkisi de artı yüklü. Nasıl oluyor da itme çekme kuvvetine göre? iki artı birbirini itiyor olması lazım. Ama nasıl bir arada duruyor? Çünkü orada zayıf çekim kanunu geçerli. İşte kütle şeyinin e, e, kütle çekim kanununa geçeceğiz. Oralarda bunlar anlatılıyor. Yani orada başka bir e, daha büyük e, başka kuvvetler var ama çok küçük ölçeklerde geçerli. Atom altı dünyasında geçerli. Yine çok yüksek hızlarda ve çok güçlü kütle çekimsel alanların varlığında Newton'un mekaniği ya da Newton'un hareket yasalarından hareket edilerek ortaya çıkarılacak olan mekaniksel hesaplamalar tamamen iptal ediyor. Şimdi Newton mekaniğinin diğer bir aya, yani hareket yasalarından bahsettik bir de kütle çekim yasası var işte iki kütle var bu iki kütle arasındaki çekimi işte buraya yazdığım gibi bir formülasyonla hesaplayabiliyoruz bu ne demektir? yani yer çekimi denilen şeyle yani elmanın yere düşmesiyle dünya ile ay, ay arasındaki ilişki ya da güneş sistemimizle samanyolu arasındaki ilişki aynı şekilde hesaplanabilir ve bu geçerliliğini korumaktadır Evrensel çekim yasası geçerliliğini korumaktadır. Ne anlamda? İşte daha demin söylediğimiz işte atom altı dünyalar çok büyük ölçekler ve çok büyük hızlar haricinde. Gördüğünüz gibi yani şerplerle artıyor bilim. Öyle bu yanlış söyledi, bu doğru söyledi. Bunlar dedikodu. Neyi yanlış söyledi? Neden yanlış söyledi? İşte bilim yapmak buradan başlıyor. Tamam. Evet yanlış. Güzel. Niye? İşte öyle. Filme gidiyorsun. Beğendin mi filmi? Evet beğendim. Neyini beğendin? Çok sürükleyici. E o zaman seni bir arabaya bağlayıp sürükleyelim. <gülüyor> sürükleyici ne demek? Nedir yani sürükleyici? Değil mi? Yani şimdi bunun gibi bizde düşünmeyi körleştiren yok eden işte ve yanılmıyorsam Einstein'ın da, e, Boltzmann'ın da vesairenin de bununla ilgili sabitleri var. Bu da e, gördüğünüz gibi hem dünyanın kendi içinde o elma ile gösterilmiş olan yer çekimini anlatıyor, hem de ayın ört ve Moon işte işte dünya ve ayın arasındaki çekimin anlatıyor ve bunların mesela neden ay yörüngesinden çıkmıyor? Neden ay yörüngesinden içeriye doğru gelmiyor? Bunları tartışabilmemizin de koşullarını anlatan formülasyon. Bilim, modern bilim dediğimiz şey sürekli mutluğa karşı savaş verirken mutlak dediğimizde stabil. Yani modern dünya yaşamak için can atıyor. Yani yaşamın kaynağı modern dünyayla ilgili bir şey. İnsan, sizler de ilk kez modern dünyayla yaratıldınız. Daha önce siz yoktunuz. İnsan vardı ama erkek ve kadın yoktu. Daha doğrusu sadece erkek vardı. Başka hiçbir şey yoktu. İlk kez yaratıldınız. Sizler ilk kez bir dünya sahnesine çıkıyorsunuz. Yani ilk kez var oldunuz. Bu değişimle ilgili bir şey işte. Bunları işte kadınlar nasıl değişiyor istatistiksel şeyini koyuyorum mesela şimdi bunu eksik bıraktım tekrar başa dönmek en başa en başta şey demiştim ee, bu yani modern bilimin felsefi kavramışı bizde yok yani mesela makine mühendisliği bölümünde okudum ben ama hala kocaeli üniversitesi mühendislik faaliyetinde hiç e, doğru düzgün bilim tarihi bilim felsefesi okutulmadığı gibi temel bilimler olan e, şeyde de nedir e, e, Fakültesinde de, temel bilimler Fakültesinde de bunlar okutulmuyor. Ee, Türkiye'de de durum değişikliği. Niye okutulmuyor? Çünkü yani aslında o sayıların arasındaki gerçeği, o sayıların neden var olduğu gerçeğiyle o formüllerin neden var olduğu gerçeğiyle ilgilenmezsek yapabileceğimiz şey sadece hesaplama yapmak. Verili bir problemi nasıl çözeriz? İşte buna biz bilim demiyoruz. Buna teknik diyoruz. Teknik faaliyet. F eşittir, MA formülünü işte verilen sınırlar içinde nasıl gerçekleştiğini göstermek buna denmez. Yani mühendislik bir bilim faaliyeti değildir. Açıkça bunu söyleyebiliriz. Mühendislik nedir? Zararlı bir şey mi? Hayır. Gayet yararlı, olağanüstü bir şey. Hayatımızı kurtarıyor. Ama bir bilim dediğimiz şey onun arkasındaki paradigma ile ilgilenmek gibi bir şey olduğu için o paradigma ile ilgilenmediğimiz için biz zaten ne yapıyoruz? Bilim alanında çok önemli başarılara imza atamıyoruz. Atamamamızın gerçeği, gerekçesi onun arka planındaki e, düzeneyi kavrayamamakla ilgili bir şey. Dolayısıyla ilk sorduğumuz soru bilimle ilgilendiğimizde kim sorusu oluyor? Onu kim söylemiş? Ya da işte bir takım böyle e, bizde felsefe bölümünde vardı. Kitap okumaya yeni başlamış arkadaşlar. Bir takım böyle her şeyi anlayamadıkları için özellikle kim neyi söylediği söyledi ama ona hocam sanırsam şu itiraz ediyordu. O ne? İtirazının adı neydi? Nasıl itiraz ediyordu? Söyler misin dediğinde o ya Bora Hoca'da çok sıkıcı adamı ya insanı bozmak için yer ödü. şimdi Böyle oluyor. Oysa ki yani kimin neyi söylediğinin elbette önemi var ama öncelikle o neyin önemi var, nasılın önemi var onu yakalayamadığınızda düşünme gerçekleşen bir şey değil. Newton gördüğünüz gibi kendisinden öncekileri yok etmemiş. E, genel bir itiraz tablosu oluşturmuş ve kendi bilimini yaratmış. Benim şimdiye kadar e, söyleyeceklerimden bir eksik bıraktık. Biz Kant'tan Newton'a gideriz. E. Çünkü Kant, e, dramatik bir şey söyleyeyim. E, Hakkari'nin bir ilçesinde diyelim, Hakkari'nin bir köyünde bütün hayatını geçirmiş birisi. Kant dediğiniz adam, modern dünyanın felsefi, felsefi altyapısını, işte bilmem, düzeneğini kuran bir şey. iş. Königsberg Prusya'nın, Königsberg'den bir kasabasında, hiç oradan çıkmamış. 56 yaşına kadar da hiçbir üniversiteden kabul almamış ve e, alanında yaptığı bütün çalışmaları da, e, magister, magister denilen bir şey var, Latinceden geliyor, öğretmenlik yaparak, yani arkadaşlarına e, fizik ve işte şey anlatarak, yani işte geçim sağlamaya, geçimini sağlamaya çalışmış birisi. 56 yaşında birinci kritiğini yazdığında ki Newton'dan etkilenmiş. Nifton'un Pringik Beyazı'nı okuduğunda çıldırmış yani. Ben bunu felsefe alanında yapabilmeliyim demiş. Evrensel çekim yasasının Çünkü her şeyi birleştirdi bir bütün ve açık ve seçik olarak ortaya koyuyor. Ve öyle bir açık seçiklik içinde ki hem yeraltı şey... E Gerçekimle ee, açıklıyor. hem gezegenler arası ilişkiye çıkıyor. Her ölçekte uygulanabilir bir şey. Böyle evrensel bir yasaya ihtiyacı var felsefemizde. Yoksa bu metafiziğin elinde düşersek diyor, mahvoluruz. Çünkü metafizikçiler, metafizikçiler o dönem aynı işte burada da olmuştu deprem. Cübbeli Ahmet Efendi söylemişti işte bir gölcükte işte askerler danssız oynattı, o yüzden hak ettiler diye. Ne yazık ki bir tek felsefeci çıkıp itiraz etmedi buna. Anlatamadı yani bilim adamı çıkıp anlatamadı, bir şey söyleyemediler. Çünkü korktular. İşte bu Königsberg'li Kant kendi yaşadığı dönemde, Life is Born felsefesi çok şey, meşhur o zaman şöyle bir itiraz yapıyor. Diyor ki hayır, yer hareketidir kardeşim deprem diyor. Tamam evet burada deprem oldu ama bunun Tanrı ile ne alakası var? Tanrı bizi yoldan çıkardığı için değil. Ben diyor işte bunu göstereceğim size. Dolayısıyla burada anlattığımız şey bir açıdan böyle bir şey yani. Felsefedeki yansıması bunun Kant. Kant da okuyanlar bilirler. Hep evrensel bir ahlaktan, evrensel bir yasadan hareket etmeli ve bilmenin kendisini de e, ölçülebilir ve kavranabilir ilişkilendirerek ifade etmeye çalışan birisiydi. Son sözüm şu olsun. Burada eksik yazmışım ama. Newton'un felsefesinin bence direkt karşılığı Kant. Ama söyleyelim. ...bisimler, nesneler ölçülebilir ve evrenin dili matematiksel olarak kavranabilir. Bir kavrama, kavrama şudur yani, tutmaktır. Tutamadığınız bir şeyi kavrayamazsınız. O böyle çok basit bir şeymiş gibi ama bir metafor olarak... ...yakalayın yani, yakalamak, kavramak dediğimiz şey... ...bunu iddia ediyor. İkincisi, fizik dünyayı anlamak için değil... ...onun karşısında teskin olmak için Tanrı'ya ihtiyaç duyuyor. Yani aslında ben fizik dünyayı açıkladım, of oh, yatıyorum falan gibi bir şey yok. Yine o mesela teoloji çalışmaları vesaire yapıyor ama orada yaptığı şey aslında kendisini teskin etmek için. Çünkü sonsuzluğun kendisi hakkında, sonsuz diziler hakkında şey yapıyorsun matematiksel formülasyonlar yazıyorsun ve bunların doğrulandığını görüyoruz. Doğrulanınca bu diziler karşısında, sayıların dizileri karşısında, evrenin sonsuzluğunun hesaplanabilirdiği karşısında çıldırmış durumda oluyorsun. Dolayısıyla teskin edecek bir şeye ihtiyacın var. Ve dehanın sabır olduğunu söylüyor. Deha... Kesinlikle sabırla ilgili bir şey. Bunu e, Beethoven da söylüyor, başkaları da söyler. Ve bu bununla ilgili bir şey. Bizde ise de anı olduğu söylenir. Hiç o dizileri izleyebilseydik, baştaki şeylerin komik şeyleri, onu görecektik. Ben de burada keseyim. Çok teşekkür ederim. Kimse soru sormayacak galiba. <gülüyor> Çok iyi anlatırız. Hiç kimse Gördü soru, şey soru soramaz. Ketik abi sor. Yani. Evet. Bir ben. şey söylüyor. Göncbe yaşıyor ama büyük ondan da haberi var. Tabi yani öyle bir şey ortam değil yani. Bir dünya ile yani Avrupa'da ne oluyor, ne ediyor Fransa'da, hepsinden haberi var. Tabii de zenginlik var orada. O onları koruyan adamlar var yani yaşadıkları gibi yani birileri para ödüyor. Yo, Leibniz'in başında da Königsberg şeyin başında yok. Kant'ın da şöyle bir şey söylediğinde haklısın. Ama yaşadığı şeylerde evet. zenginlik var. Evet. evet var ama şöyle bir şey ee, bu. Üniversite da var galiba. Evet, evet evet. Yılmaz Erdoğan'ın bir filmi vardı bu. Neydi? Bizonteleni ne? Orada bir öğretmen, Tarık Akan gidiyordu işte. Öğretmen şey, kütüphaneci evet, falan. falan. Şimdi şeyde, Königsberg de daha doğrusu bu Hegel içinde geçer. Yani kaptan 50 yıl sonra yaşamış birisi içinde de geçerli. O ki Almanya'nın göbeğinde yaşıyor işte. Temel şey şu, ansiklopedi denilen bir şey var. Bizde şu anda artık eski bir şey. Biz artık her şeyi Google'a başvuruyoruz. O zaman da an var. Sürekli yeni kitaplar çıktığında e, bunlar e, sipariş ediyorlar ve bu kitapları deli gibi okuyor bu insan. Yani e, mesela Kant, evet, könye siperi ne diyelim? Hakkârdan bana gitmiş birisi değil. Hakkârdan bana gitmiyor ama bana e, Van gelen bütün kitaplar hakkârdi hissetiyor, hissetiyor. Parası çok olduğu için değil. Kant'ın öyle bir e, iktisadi problemi var. Ama e, etrafında, çe çevresinde evet, böyle bir şeyler var. 56 yaşından sonra zaten birinci kritiği yayınladıktan sonra çok tanınan birisi oluyor. Üniversiteden de kabul oluyor. Ondan sonra, e, sonra yani işler, işler açılıyor, işler açılıyor zaten. zaten. Ondan sonra her şey günlük, günlük. ama ondan öncesi böyle. Yani bir e, kütüphane üzerinden bütün bilgi. O Hı. kütüphaneye ne kadar Hı. kitap yani yerleşecek. Evet. Tek başına kaldırıyor. Evet, Kesinlikle. Bir şey yaptı Kesinlikle. Bu sadece felsefede ya da bilimde değil, sanatta da bu böyle. Yani şu, şu küçük grubun kendi arasında oluşturacağı insanlar, yani birbirleriyle temas kurarak oluşturacağı insanların e, yaratacağı çevre e, gerçekten çok önemli oluyor. Önemlidir daha doğrusu. Bunu tecrübe, tecrübeyle söylüyorum, yoksa bir gerçeklik, yani mutlak bir gerçeklik olarak söylemiyorum. Çünkü e, e, en nihayetinde hepimizin hayat karşısında kırılganlıkları var, yetersizlikleri var ya da fazlalıkları, aşırılıkları var. Bunları ortak sorular etrafında örgütlediğimizde o çeşitlilik bir zenginliğe, o yoksulluk bir zenginliğe dönüşüyor. Aksi takdirde bunun şansı yok. Böyle bir şey yok yani. Feri'nin cevaplası, çünkü zor hoca hocam. Çok teşekkür ederim. Öyle bir görünmesi de aslında çok Türkiye'ye ilişkin bir konuşmaydı. Yani neden bilindiği neden teknik, önceliklerimiz, düşünme biçimimiz. Ee, yanıt vermeseniz de olur ama hep e, siz e, konuşurken her ikiniz de Kant'tan Newton'a doğru gelen bir yönden geldiğinizi hem söylediniz hem belli de oluyordu. Şimdi Kant'tan Newton'a gelen biri böyle bir konuşma yaptı. Newton'dan Kant'a doğru giden birinin benzeri bir konuşmasında ne gibi bir fark olurdu? Yani önce Kant sonra Newton yerine önce Newton sonra Kant'a doğru yönelen biri hangi açıdan farklı bakabilirdi? Çok zor bir soru. Hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> öyle ya, öyle mi yaptım? Öyle <gülüyor> mi yaptılar hocam? Ama hep Tam tersi, en son Kant'a girmiyoruz. Mi? Evet, çünkü şey Newton daha öncesinde yani söylüyor ama hocamızın sorusu ister Newton Söyle. öne gelsin, ister Kant öne gelsin, önemli değil de Yok. tersine bir yolculuk yapıldığında. Evet, yani, e, yani bizimle disk... vatanın bilgi, bilim yükselen evet. bilgiye bakışı arasındaki farka doğru bir sorun. Öncelikle evet. laf oluşturmaktan evet. öte. Evet. Yok, mesela Althusser'in e, felsefe kıtalarının icadı ile ilgili bir yaklaşımı var ya, buna bir cevabı var ya. Soruyu ben sor da bize e, toparlayalım, e, e, kaybolalım. <gülüyor> Ben yüksek sana başladığımda ilk yöntem dersi almıştım. Evet. O sırada ya sosyal bilimlere açın, Burbankian komisyonun evet. bir raporu vardı. O kitabı okuduğumda, Yani oradaki makale okuduğumda e, e, aydınlanmıştım. <gülüyor> evet, sosyal bilimlerin e, felse, fel, fel, fel bilimlerinden nasıl etkilendiğimi ilgili ya da işte sosyal bilimlerdeki dönüşümün fen bilimlerdeki dönüşümden nasıl etkilendiğimi ilgili. Ee, yani a, kanttan Newton'a gidebilir miyiz? ya yani, mümkün mü? Ya, önce madde değişir sonra fikir değişir. Yani önce yani maddesel olarak bir şey çıkacağız ki, sonra bunu fikir dünyasındaki dönüşümden çıktığı için o yüzden ben zaten mümkün değilmiş gibi geliyor. Yani kanttan Newton'a gitmek mümkün mü? Yani teknik bir cevap verebilir aslında belse benim için. Bence yani, mesela şimdi Newton'dan kant'a giderken aslında e, bize yasa kavramını vurguladık. Kantta yasa kavramının önemli olduğunu ve bunun bir şekilde Newton'un içinde bulunduğu gelenekten felsefe aktarıldığını söyledim ama mesela ben kendi adıma mesela dediğim teknik bir cevap olabilir ama Kant'tan Newton'a gittiğim zaman bence öne çıkacak kavram o da modern özne kavramdır. Yani aslında bütün bu hikayenin başka bir açıdan merkezinde özne vardır. Özne aslında modern hayatta keşfedilmiş bir kavramdır. 15. yüzyıldan önce kendisinden söz etmediğimiz bir aktördür. Ve 15. yüzyıldan sonra anda düşüncenin tam da göbeğine oturur. Yani her şey aslında merkezdeki özneye göre konumlanmaya başlar. Yani burada demin söylemeye çalıştığım şey gibi hakikatin artık kesinliğe dönüşüyor olması aslında öznenin merkezde olduğu bir dünya tasarımıyla en temelde mümkündür. Yani aklıma gelen şey aslında biraz bu. Ve e, burada bir de şunu da uygulamak lazım. Yine bununla bağlantılı olarak yani şunu da söyleyebilirim. E, bu yasanın kendisi aslında en nihayetinde bu modern önesine bağlamında bir soyutlamadan ibaret. Bunu hiçbir zaman ıskalamamak lazım. Pozitivizm dediğimiz şeyin belki de en büyük problemi yasa dediğimiz şeyin aslında genel geçer bir şey olarak e, toplumsal olarak dayatılması sorun. Ama mesela Kant, Kant üzerinden e, Newton'a doğru bir bakış bize aslında tam da yasanın bir soyutlama olduğunu bizim doğanın kendisini Akıl sınırları içinde bir yere hapsettiğimizi de e, fark etmemizi gerektirecek bir şey gibi çağrı gibi geliyor buna. Böyle bir cevap ben, mükemmel, mükemmel bir cevap. Ben de o mükemmel cevabı yazayım Yok zaman. Hayır <gülüyor> <gülüyor> Yo, hayır. Şimdi şey Fehmi'nin verdiği cevaba ben bir e, -koş. şey yok hayır bir ek yapmak istiyorum. <gülüyor> Şerf -şer, oraya da olur. Evet. E, şimdi şimdi e, Böyle bir soru, hep akla gelen bir soru, yani bilimli, e, bilim, bilimsel bir takım gelişmeler oluyor. Felsefe, bu baykuş mevzusundan da kaynaklanan bir şey. şeyin e, Minervanın baykuşunun işte alacak karanlıkları, yani daha doğrusu tam gün başlamadan önce, e, öncesine deyin e, bütün günü olup bitmiş her şey onu gözlemliyor, onun üzerinden bir soyutlama yapıyor, bir e, sonuca ulaşmaya çalışıyor. Bu Hegel'in e, Hegel çok böyle sevdiği bir ifade. İnsanların da böyle felsefe deyince aklına baykuş çok hoşlarına gidiyor. Ee, <gülüyor> bu baykuş metaforu aslında çok doğru felsefe için. Ee, bir açıdan da çok doğru. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu Kopernik devrimi çok önemli bilmiyorsun. Ee, Kopernik devrimine yol açan şeyleri saydı Fehmi aslında ama... ...genelde mesela felsefeciler de bu sayılan şeylerden hoşlanmıyor. Şeyler de hoşlanmıyor, bilim adamları da hoşlanmıyor. Bilim sanki, mesela Einstein 1905 yılında görüllülük teorisiyle ilgili çalışmasını yayınladıktan iki yıl sonra ya da üç yıl sonra eğitim reformu yazmıştı. Herkes Einstein laboratuvarında oturan bir adam olarak düşünüyor. Yani sadece işte Amerikan başkanına yazdığı mektup üzerinden politik bir adammış gibi işte Oppenheimer. Benim öğrencimdi işte, o böyle yaptı. İşte siz de Nagasaki'ye gittiniz, bombaladınız, keşke çöpçü olsaydın da hiçbirini yapmasaydın falan filan. Hikayesi üzerinden Einstein tanınıyor ama aslında Einstein 1908'de eğitim reformu yazmış birisi. Yani dolayısıyla bilim adamının ya da bilim kadınının ya da bilim insanının neyse işte genelde söyledikleri şeyin gündelik hayatta ilgili olmadığı söyleniyor. Bir yere kadar bu çok tutarlı bir şey. Bir yere kadar çok tutarlı bir şey. Felsefecilerin de gündelik hayatta çok ilgilenmedikleri söylüyor. Bu da bir yere kadar tutarlı bir şey. Ama gerçekliğin kendisini anlatmak açısından oldukça kifayetsiz bir şey. Çünkü her filozof, her düşün, her yazar, her şair kendi çağının insanıdır. Kendi çağının sorunlarıyla hem hal olmamış bir tek kişi yoktur yani bu isimler arasında. Bu dahiler de dahil olmak üzere. Einstein'ın Newton'lar falan filan hepsi dağınık çıktı. Yani e, Königsberg'de yaşayan birisinin depremden bu kadar sinirlenip oturup da ben ya dur felsefeyi bütün hizaya getireceğim gibi bir iddia ya da bu Newton mesela kalkülüs hesaplamasını yaptığı da Feynman söyledi bir yerde 26 yaşında ve bir kenara atmış notları atmış yani içeride başka çünkü e, yaptığı şeylerin başkaları okuduğunda sahipleniyorlar. Robert Cook bir adam var. Ona aşırı derecede tepki gösterdiği birisi. Hemen ee, dolayısıyla arkadaşın söylediğinde, habalı değil mi? Halle. Halle. Söylediğinde bu Halle'ye kuyruklu yıldızını bulan kişi kendisi destekliyor e Mesela dur diyor ya ben onu yapmıştım bir yerde. Sen yapabilirsin diyor. Bu eliptik görüngelerin hesaplaması ile ilgili şey vesaire. Aynı tartışmayı mesela Leibniz'de de yaşadığı bir tartışma var. Kimseye göstermiyor ama Leibniz bir İngiltere turunda Newton denilen 21 yaşındaki dahi yani bir çocukla tanışıyor, sohbet ediyor falan. Bu Alman'a çok güveniyor ve götürüp bazı hesaplarını gösteriyor. Ve bilim tarihinin en büyük tartışmalarından birisidir. Bugünkü bir Fehmi geçen gün söyledi, referans sistemi, akademik referans sisteminin kaynağı budur. Bilimsel çalışmalarda referans göstermek zorundasınız. Ben bunu şuraya kadar şundan aldım. Şuraya kadar şundan almıyorum, neden almıyorum, bu yüzden, bu yüzden alıyorum. Yani kendine yer açmak zorundasın, sürekli orayı buraya itiştirip kakıştırmak zorundasın. Çünkü aralarındaki tartışma buna yol açıyor. Uzun lafın kısası, başa dönersek, soruya dönersek, sorumuz şuydu, bilim ve felsefe e, öncelik ve sonralık sırası. Aslında bu çok diyalektik bir süreç. E, ama e, genel hatlarıyla e, modern dönemle, antik dönem diye bir kabalaştırma yapılabilir felsefe ya da düşünce tarihi açısından. Çünkü bu kabalaştırmanın altında yatan şey şöyle e, Platon'a, Aristoteles'e <gülüyor> işte e, ta 15. yüzyıla kadar bakarsak nesne, nesne öncül olarak bilinmesi gereken bir şeydir. Hakikat bilinmesi gerekir. Hakikatin bilgisi yoksa zaten onun hakkında konuşmamızın bir manası yoktur. O yüzden her zaman bir hakikat arke ilk ilke, ilk hareket ettirici. Neyse işte onun bulunması gerekir. Antik Yunan düşüncesi de, antike düşüncesi de temel olarak hakikat diye şey burada yer, yer alır. Dolayısıyla nesneden hareket ederek özne ortaya çıkar. O yüzden biz buna bireyleşme diyoruz. Nerede? Felsefe tarihinde birisi nasıl bireyleşir sorusu. Nesneden nasıl, yani tümelden nasıl tikel hale gelir? Tümel ile tikel arasındaki ilişki nasıl kurulur şeklindedir. Oysa modern dünyaya gelince İnsanlar artık reform yapmışlar, dine karşı isyan ediyorlar. Sürekli oraya buraya kıtaları bulmuşlar, keşfediyorlar, ham madde getiriyorlar, ticari hayatları var. İlk kez e, Boş denilen bir adam, Brugel denilen Hollandalı iki tane ressam, Sokak insan, sokakta insanlar nasıl yaşıyor, onun kilise dışında bir yer resim diyor Ve onların gündelik hayatları anlatılıyor. Yani insanlar bir özgüven... E, Rönesans gerçekleşiyor ve sürekli her şeyi bilebileceklerini düşünüyorlar. Bunu yazıya geçiriyorlar ve geçirdikleri şey ilk yüzyıl boyunca İncil olsa da eski ve yeni ayet olsa da yepyeni bir süreç başlıyor. Artık eski Latin ve Yunan klasikleri kağıda dökülmeye başlıyor ve kilise kağıdı artık elinde tutamaz hale geliyor. Matbaayı tutamaz hale geliyor. Dolayısıyla bu bireylerin inanılmaz derecede o dönem 17. yüzyıl resimlerine bakarsanız görürsünüz samanların üzerinde İncil'i ters tutup okuyan köylüler görürsünüz. Çünkü okuma-yazma bilmiyordur, ama bu büyük bir sevinçtir. Çünkü insanlar ilk kez kendilerini dünyada bir yere konumlandırabileceklerini, kendi akıllarıyla konumlandırabileceklerini zannediyorlar. Okuduğu bir şey yok yani, onu tutmak bile müthiş bir şey. Dolayısıyla şeyde, modern dönemde Newton'ların, Kepler'lerin, Kopernik'lerin etkisinin olduğu bilimsel sürecin kendisine baktığımızda orada da özneden nesneye doğru yani tikelin hikayesi kuruluyor. Dolayısıyla biz buna özneleşme diyoruz. Yani birine bireyleşme, birine öz, diğerine özneleşme. Tikeller kendi aralarında bir şey arıyorlar. Ve dolayısıyla evrenseli yaratmaya çalışıyorlar. Kendi tikellikleri içinden evrensele gidiyorlar. Diğerinde ise tümel olandan tikele gitmeye çalışıyorlar. Bir hareket tarzı farklılığı var. Dolayısıyla bu keskin bir yarık oluşturuyor. Bundan hareket ederek şey, mesela Althusser, işte Lüze Althusser 20. yüzyılda işte Marx bir düşünür. O mesela böyle bir şey yapıyor, bir takım fe, e, bilimde kıtalar inşa edildi diyor. Mesela işte, işte e, tam hatırlayamadığım için şimdi yanlış söylemek istemiyorum, atıyorum fizik kıtası ortaya çıktı. Bunun karşısında işte buna karşılık şöyle bir şey epistemoloji diye bir şey ortaya çıktı. İşte tarih kıtası diye bir şey var, onun karşılığında başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla önce bir bilme ediminin kendisinin değişimi ortaya konuyor. Onun üzerinden de felsefesinin, yani Baykuş'un geri dönüp izlemesi anlatılıyor. Dolayısıyla şimdi bizim pozisyonumuz aslında bu kaba hatlarıyla bu, bu şey içinden bakarsak e, yani nesneden mi özneye, özneden mi nesneye derken modern hayatın kendisi özneden nesneye doğru gittiği için doğal olarak biz de orada konulanıyoruz ama şimdi bizim Nietzsche'den başlayıp e, Kant'a gitmek yerine, Kant'tan başlayıp Nietzsche'ye gelmemizin gerekçesi Tamamen bizim kişisel formasyonlarımızla ilgili yani böyle Ser gibi kuramsal bir bakış açısının eseri değil yani onda bir şey şu anda anlatamadım hatırlayamadığım için ama Altuser buna bir kuramsal bir yaklaşım getirmeye çalışıyor dolayısıyla durum bu, bu şekilde düşünülebilir. Evet.